Nas Suresi Necm 35 Gözükmeyen varlıklardan, bilinen varlıklardan, hepsinden, insanların akıllarında kötülük fısıldayan sinsi düşmanın kötü fısıltılarının kötülüğünden, insanların ilahına, insanların hükümdarına ve insanların Rabbine sığınırım de.